Kurbanlık alımlarında nelere dikkat etmeliyiz? Kurbanlık hayvan satın alırken fiziki kusurlarının olmamasına, hastalıklı olmamasına dikkat etmeliyiz. Öte yandan satın alırken de etinin kilosunu hesaplayarak belli bir fiyat üzerinden satın alınmasında bir sakınca yoktur. Ayrıca kesildikten sonra eti tartılarak kilosu şu kadardan diyerek satıcı ile müşterinin anlaşıp alışveriş yapmaları ve kesildikten sonra kurbanın tamamının sakatatı, derisi vesair azaları dahil olmak üzere tamamının müşteriye teslim edilmesi şartıyla kesildikten sonra da etinin tartılarak belirlenen fiyat üzerinden alışverişin yapılması caizdir.